kardeşlerim muazzez müminler Müslümanlar bazen hasta ihrede sıkıntı yaşar. Bazen umumi planda sorun yaşarlar. Çocuklarıyla, işleriyle, çevresinde yaşamlarla, komşularla sorun içinde olurlar. Bazen daha umumi manada yaşadıkları belde yaşadıkları toplum Allah ve Resul davasına düşman olanlar tarafından kuşatılır. Onların imanlarına taan edenler, onların Allahu ekberlerinden efendimiz ve vesselama itiba edişlerinden rahatsız olurlar. Kur'an-ı Kerim farklı yerlerde, farklı şekillerde efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem adına bazen bazen müstakil olarak Müslümanlara hitap eder nasıl bu kriz ortamından, bu sorun ortamından kurtulacaklar, bunun yolunu gösterir. Ya eyyühen nebiyyüttakillah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap eder. Ya eyyühen nebiyyüttakillah, muttaki olmaya çağırır onun adına bütün ümmeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namına bakarsanız, bu ayet-i sallallahu aleyhi ve selleme takva halinde devam etmesini telkin eder. Ama Müslümanlara, onun ümmet kadrosuna ait olanlara, sizler de takvayı bütün zerrelerinizle kuşanacaksınız. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin buyurduğu gibi, dikenli yolda yürür gibi attığınız her adım, acaba bu, Allah Azze ve Celle'nin bir emrini çiğneme anlamına gelir mi? Hassasiyetini kuşanacaksınız. Hifzun nefsi amma yu'tim. Sizi günaha, sizi Allah Azze ve Celle isyana götüren, her adım, her ifadeden korunmanın adıdır takva. Devam ediyor Kur'an-ı Hakim. Vettebi' amma yuha ileyke min Rabbik. Rabbinden vahyedilene ittiba edeceksin. Takva ikiye ayrılır, zahirde bir takva görürsünüz, kıyafetle, şekille oluşan bir takva. Muttaki olduğunu zanneden guruhlar, gruplar görürsünüz, İslam'ı yaşadığını zannedenler görürsünüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, evet bunlar olmalı, sizin İslam'ı remzeden şekilleriniz mutlak ve muhakkak olarak olmalı. Yani kıyafetiniz, şekliniz, suretiniz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çağrıştırmalı. Bu Müslüman ona ait demeli sizi gördüklerinde insanlar. Fakat bunu aşmalısınız, takvayı yüreğinize taşımalısınız. Babanızdan, hocanızdan, çevrenizden, gördüğünüzden dolayı değil, Allah azze ve celle emrettiğinden dolayı öyle yaşamalısınız. Yaptınız fakat önünüzde engeller var. Çocuklarınız, aileniz, komşunuz Allah ve Resulüne göre yaşamanıza direniyorlar. Olmaz diyorlar. Bu çağda, bu zamanda bu hayatı nasıl yaşayacaksın itiraz cümleleri duyuyorsunuz. Ve tevekkel alellâh. İşte o zaman muttakî olduysanız ve bütün bu takva şekilleri de annenizden babanızdan dedenizden nenenizden gördüğünüzden dolayı değil bizzat Allah emrettiğinden dolayı onun rızasını kazanabilme adına yaptıysanız önünüze kimler çıkarsa çıksın ve <Sessizlik> tevekkül Allah Allah'a tevekkül edeceksiniz madde planında sebep planında yapmanız gereken her şeyi yapacaksınız çocuğunu Allah Resulü Aleyhisselam'ın ahlakına göre yetiştirebilmek için bütün sebeplere teveccüh edeceksin. Ama sonunda sana geldim ya Rabbi. Senden başkasına barınak, tutamak bilmiyorum Allah'ım. Ve tevekkel alallah. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Bedeviye buyurduğu gibi "İyrakılha ve tevekkül alallah." deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et eğer deveyi bağlamadıysan çocuk 5 yaşında sana bakarken masum haliyle onu bir hocaya götürüp teslim etmediysen üniversitesine, dairesine, dükkanına, ticaretine dünya malına verdiğin önemi onun ahiretine vermediysen deveyi bağlamadın kardeşim o halde deve gidecek Deven yok olacak. Deven zayi olacak. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a madde planda bütün bunları yap. Sonra ve tevekkel alellâh. Mâ li liraculin min kalbeyni fi cevfî Ve sonra yavruna de ki onu hayata hazırlarken nasıl bir sadırda iki tane kalp olmuyorsa bir kalbin içinde iki anlayış İki düşünce, iki muhabbet olmaz yavrum. Ya Allah için yaşayacak, ya komünizma için, sosyalizma, kapitalizma için yaşayacaksın. Eğer Hz. Muhammed'in yoluna girdiysen, artık bundan sonra başka anlayış, başka düşünce, başka yöntemlere senin yüreğinde zerre kadar muhabbet olmayacak. Ufkun Hz. Muhammed Aleyhisselam'a nazar olacak. ''Ona koşacaksın, gayi insan, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a yöneleceksin, böyle bir yola girdiniz, bu adımlar, bu merhaleler, bütün bunları kat ettiniz ama zorluklar sizi bırakmıyor, aşamıyorsunuz, annenizden, babanızdan, çevrenizden, arkadaşlarınızdan, gel diyorlar size.'' Bu yolda kalınır mı? Bu yolda ömür boyu sabaha kadar, gecenin yarlarına kadar kitaplar, mutalalar, muzakereler, sen mi insanlığı kurtaracaksın diye, bu kadar hayır Allah yolunda, sen mi bütün mazlumların acılarını dindireceksin diye, belki etrafından bu şekilde seni Allah ve Resul yolundan ayıracak cümleler, ifadeler duyabilirsin Karşı sayfada cenab Hak ''Ve iz akadina minen nebiyyine mithâkahum ve minke ve diye devam ediyor. Sözler aldık. Nuh'tan aldık. İbrahim'den, Musa'dan, Meryem'in oğlu İsa'dan sözler aldık. Onlar kahramanlar, onlar büyük adamlar. Onlarınla çevrelerinde insanlar vardı. Sövdüler, hakaret ettiler. Allahu Ekber'e ambargo koydular. ''Onları, onları yasakladılar.'' ''Hayır.'' dediler. ''Bu haliniz, bu hayatınız, bu dünya görüşünüzle sizin bu toplumda yaşamanıza müsaade etmeyiz.'' dediler. ''Ve minke ve min Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ve Meryem.'' ''Cenab-ı Hak, önce sen.'' diyor ya Muhammed. ''İzle bize hatırlatıyor.'' ''İzle, uzukörü.'' diyor. ''Hatırla, şu söz aldıklarımızı hatırla.'' Ama bütün bunların önünde zaman itibariyle en sonda olmasına rağmen bela ve musibetlere direnme noktasında en önde olan o ehramın zirve noktası Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bak. Yoruldun mu ey ilim talebesi? Müslüman Allah ve Resul yolunda yürürken daraldın mı? Aşamıyor musun? İşte o zaman şunlara bak, o kahramanlara bak, Hz. Nuh'a bak. وَلَكَدْ اَرْسَلَّا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَسَنَةٍ illa 50 عَامًا Allah'ı tanımayan, peygambere söven bir toplum içerisinde Hz. Nuh usanmadı, daralmadı, yıkılmadı. Olmuyor ya Rabbi demedi. Tam 950 yıl bütün işkencelere tahammül edip de ayakta kalan o kahramana Hazreti Nuh'a bak. Müslüman. Hazreti Musa Aleyhisselam'a bak. Kâle elemnu rabbike fînâ velîden ve lebisse fînâ min umurükesinin Firavun'dan korkuyordu. Ayrılmıştı Mısır'dan. Meden'e gitmişti. Yıllar sonra Mısır'a dönüp o korktuğu, kaçtığı Firavun'un sarayına gelmiş, karşısına çıkmış. Yalnız başına Firavun'a meydan okuyan Musa'ya bak Müslüman. ilim talebesi yorulduğunda, ayaklarında derman ve fer kalmadığında, her şey yoluna feda olsun ya Rabbi diyebilmek için. O Musa'ya bak Firavun hayret halinde. Sen değil misin? Karşıma aldığım 30 yıl sarayımda beslediğim, büyüttüğüm, elbiselerimi giydirdiğim, atıma bindirdiğim ve sonra benden korkup da Medya'na e kaçan Musa sen değil misin dediği zaman ''Kâle fealtuha izen ve ene minel zâllîn'' ''O zaman bilmiyordum Firavun'' O zaman ben, beni İsrail adına mücadele ediyordum. Irkım adına, soyum adına, kabilem adına mücadele ediyordum. Onun için o adamı öldürmüştüm. Ama şimdi senin karşında Allah ve Resul davası adına mücadele eden Musa var. O zaman arkamda bir millet vardı. Duramadım, ürktüm, korktum, kaçtım. Ama şimdi Allah var benimle. Firavun diyor. Yalnız başına meydan okuyan o Musa'ya bak. Ve iz akhadna minen nebiyyin mitsakahum ve minka ve min musa. İbrahim'e bak. Ateşe atıyorlar. ''Allahu Ekber'' dedi diye yakacaklar, küllerini bile bırakmayacaklar. Ama ateşe girerken, Hazreti Cibril yanına geldiğinde, ''Yardıma ihtiyacın var mı İbrahim?'' diye sorduğunda, ''Ema ente fela'' Rabbim görüyor Cibril, ''Sen aradan çık çekil'' diyen İbrahim'e bak, İsa'ya bak, Meryem'in oğluna bak, onlar muttaki oldular, ittiba ettiler.'' Allah'a tevekkül halinde yaşadılar, bu yürekte iki muhabbet olmaz dediler, düşmanlar, eşkıyalar onların yollarını kuşattı. Allah Resulü Aleyhisselam, ve minke diye Hak, bela ve musibetleri direnme noktasında en öne onu aldı kardeşlerim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَا مَنُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذِ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَنْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ tarauha. <تَرَوْهًا> Ve sonrasında Allah Resulü'nü anlatıyor. O bela ehramının zirve noktasında, lütfun da hoş kahrın da hoş diyen Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyor. Evinde sıkıntı, cemiyette sıkıntı, bir buçuk milyarlık alem-i İslam'ı boğuyorlar, yok edecekler. Yeryüzünde köresel eleşkıya bir tane La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememek için yemin etmişler. Birleşmiş Milletlerden kararı çıkarmışlar. Peki ne yapacak? Nasıl aşacak? Ey yer ve göklerin sahibi! Bu ümmete bir çıkış yolu göster. Nereden yürüyecek mazlumlar? Nereden kurtulacaklar Allah'ım? Ya <gülüyor> yüceldi namus. Kur'u ileyhimetullahi Bakın Allah Resulüne bakın. Hazreti Muhammed'e, o Peygamberi etire bakın. Uhud'da yenilir Allah Resulü kardeşlerim. Bu ayetler aslında bizi oraya götürüyor. Uhud da Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Asabıyla malûf olunca Mekke, Medine çevresinde bütün kabilelerde bir ayaklanma hali. Bunlar yenildiyse bundan daha öteye gidemezler. Benû Veset Medine saldırmak için hazırlık halinde. Yahudiler, münafıklar, Kureyş Büyük bir koalisyon oluşturmuşlar. Koalisyonla beraber Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine geliyorlar. Yok edecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altı tane talebesini Allah ve Resul davasını anlasın diye gönderiyor. Onlar yakalıyorlar asaları sarıklarıyla. Üçünü yolda şehit ediyorlar. Birini götürürken Diğer ikisini Zeyd bin Desinle, Hubeyb bin Adi. Onları Mekke'ye götürüyorlar, katillerin eline veriyorlar, tenime çıkarıyorlar dar ağacında. Bizi Allah Resulüne çevirin diyorlar. İdam sehbasında naaşlarıyla Allah Resulü Aleyhisselam'ı Medine'de selamlıyorlar. İlim talebelerini şehit ediyorlar. Necid tarafına yetmiş Kur'an talebesi gönderiyor. Birçoğu hafız, Medine'nin gençleri, Uhud'dan o yenilgiden sonra yeni yürekler bulacaklar. Yeni yüreklere, yeni acılardan sonra Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı anlatacaklar. Fakat onları da pusuya düşürürler. 69'un orada şehit ederler. Haram bin Milhan diyor ki Cebbar, ''Onu öldürüyordum. Arkasından bir de mıza soktum.'' Tam önden çıkıyordu ki... O zaman diyordu ki, Fustu wa Rabbil Kabe, Kabenin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Hayret ettim. Öldüren ben, ölen Müslüman, beni Allah'a Rasulüne ölürken davet eden o adam, son nefeslerinde, Kabenin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Şairin söylediği gibi, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer var. Sonra sordum çevrendeki insanlara, nasıl olur da dedim, bu adam. Ölürken Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım Çünkü o cennete gitti dediler Şehit oldu dediler Sen cehennemdeki yerini hazırladın dediler Allah Resulü Aleyhisselam Bir-u Meune'den 69 şehit haberi geliyor Öğrencilerini kaçırıyorlar Uhud'da büyük bir acı var Bütün kabileler toplanmışlar Medine'ye saldıracaklar Allah Resulü Aleyhisselam ellerini kaldırıyor. Şimdiki bir hal, düşünün Bağdat tacılar var, Şam'a, Deirzor'a, İdlib'e bombalar yağıyor. Arakan'da kadınlar, Türkistan'da mazlumlar, her yerde bir çaresizlik var. Ümmetin yetimleri, kadınları, onlar bir çare ya Rabbi, kuran Hakim, bir buçuk milyarlık alemi İslam'a, Kurtuluşun, bu krizden çıkışın yolunu gösteriyor. Önce muttaki olacaksınız. Sonra bu takva babanızdan, annenizden, ninenizden gördüğünüz gibi... Hocanızdan seyrettiğiniz gibi değil Hz. Muhammed gibi olacak aleyhissalatü vesselam. Ölürken bile Fussu Rabbil Kabe diyeceksiniz. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki biz kazandık Amerika kaybetti. Biz kazandık Şam'da Londra kaybetti. Biz kazandık yetimlerle Allah'ım katiller kaybetti. Ya eyyühellezine ameniz kuru ni'metallahi Aleykum. اِذِ جَاءَتْكُمْ جُلُودٌ فَارِسَنْ لَا Sonra cenab Hak bir rüzgar gönderiyor. Hennek'te bir rüzgar gönderiyor. Çadırlar, on bin küsür, koalisyon ordusu dağılıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın önü, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolu açılıyor. O an Gatafan kabilesiyle bir anlaşma yapılacak. Allah Resulü Aleyhisselam ashabına dönüyor diyor ki, Bunların altı bin silahlı gücü var. Biz bunların gücünden İslam'ı kurtarmak için Medine'nin hurmalarının üçte birini onlara verelim. Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Ubade, kuşatılmışlar, evlerine gidemiyorlar, Abde almaya bile hendekten ayrılamıyorlar, ayağa kalkıyorlar. Ya Resulallah, biz bu Gatafan kabilesine, Medine'yi Kureyş'te kuşatan eşkıyalara, İslam'dan önce bile bir tane hurma vermedik. Wala kad akramanallahu bil İslam ve aazzana bike ve bihi. Allah bizi seninle şereflendirdi. Allah bizi İslam'la şereflendirdi. Şimdi mi onlara mallarımızı verelim ya Resulallah? Kılıçlarımız, cennet, Allah'ın rızası bizi bekliyor ya Resulallah. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ashabını deniyorlar, acaba bunlar dünyalıkları verip de bu küresel eşkıya ile İslam'ı kuşatan bu koalisyonla anlaşmak isterler mi diye Efendimiz Aleyhisselam onları yokluyorlar. Ya Resulallah, canlarımızı istiyorsan işte canlar, mallarımızı istiyorsan mallar emrinde takva ise bütün hücrelerimizle ittiba etti yoluna. Maajalillahulirajulin min kalbiini fi cefi. Artık bu yürekte ya Resulallah Allah'ın sevgisiyle dünya sevgisi ikisi bir arada olmayacağını bütün kararlılığımızla ilan ettik. Ominen nasi men yeshri nefsahubtiga Allah'ın rızasını cenneti kazanabilmek için canlarımızı hem de satmaya geldik. Allah'a satmaya geldik. Ümmetin yolunu açmaya geldik ya Resulallah. Kardeşlerim, evlerimizde darlık, sokaklarımızda ve alem-i İslam'da gelenler gidiyorlar. Kur'an-ı Hakim yeni bir nesil istiyor. Kur'an-ı Hakim derinden derine, yukarıdaki bütün köpükleri dağıtacak. Altından di bir rakıntıyla her şeyi kendi mecrasına döndürecek Allah Resulü Aleyhisselam'a bedirde, uhutta, hendekte saatler gibi itibaden bir nesil gelecek ve onlar açacaklar. Onlar meydan yerine çıkınca işte o zaman göreceksiniz küresel eşkıya dağılacak bir sabah'' diyeceksiniz. Hendek'te de onların gücü yoktu. Madde planında çok zayıftılar. Ama duaları, ittibaları, Hazreti Muhammedleri vardı.'' Allah Resulünüz var, sizin Kur'anınız var. Ey yetimler, ey dul kadınlar, ey biçareler, onların koalisyon birlikleri, onların pentakonu, onların birleşmiş milletleri varsa, sizin de Muhammediniz var, sizin Kur'anınız var, sizin Rabbiniz var, yer ve göklerin sahibi var. Eğer muttaki olabilirsek, eğer ittiba edebilirsek, ...o zaman sizin de elleriniz kalkacak, dua dua yalvaracak, gözler karıncalanacak ...ve bir sabah bütün düşman karargahlarının hendekte olduğu gibi dağıldığını göreceksiniz, seyredeceksiniz... Allah'ın vaadi haktır. Allah vaadine kul Eğer sen ve ben Allah'a verdiğimiz vaade vefa gösterirsek ve izahadna minen nebiyyin o büyük peygamberler gibi zalimlerin, yalanların karşısında durabilirsek Allah bizim dualarımıza da icabet edecek.